Radyo Geografika'dan selamlar saygıda yardımleyen Türkiye Radyoları'nın biricik doğa ve macera kültürü programı Radyo Geografika emrinize amade Bu hafta e, karşımda yine çok ilginç bir konuk var ee, hafta içinde herhalde çok tanıtımını yapmış olsak gerek ki Herhalde biraz nazar değdirmişiz Çıp Tıpkı geçmiş haftalarda olduğu gibi Biraz sesi e, kısık geldi Oytun Orgül hoş geldiniz Sefalar Merhaba. getirdiniz programımıza Hoş bulduk Hoş geldiniz ee, Saygıdeğer dinleyen e, Biliyorsunuz Twitter'ımız çok hareketli Bütün hafta boyunca size e, minik minik bir şeyler gönderiyoruz Dünyadan macera haberleri, doğal kültür haberleri ee, spor haberleri ve çevre haberleri gö gönderiyoruz. Ee, her zaman olduğu gibi lütfen Twitter'da ve Facebook'ta bizi yalnız bırakmayın. Ee, Radyo Geografika, Facebook ve Radyo Geografika. Twitter adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen bize iltifaklarınızı ve acımasız eleştirilerinizi göndermeyi ihmal etmeyin. Bunlardan en azından bir tanesini yapmanızı rica ediyoruz. Evet Oytun Orgül'ü bu hafta ortasından itibaren size tanıtmaya başladık. Hatırlayanlarınız vardır böyle... Köpek balığının fotoğrafını çekmekte olan daha doğrusu filme, filme çekmekte olan bir adam görseliyle tanıttık sizi. E, Oytun Orgül nasıl yapalım? Siz e, radyo geografika konuklarımız genelde kendilerinden bahsetmekten pek hoşlanmayan insanlar oluyor. Biz böyle biraz açmak zorunda kalıyoruz onları. E, nereden başlasak? E, siz... Biz görüntü yönetmeni derken bile şöyle bir düşündük. Siz kameraman denmesini e, hatta kamera operatörü denmesini tercih ediyordunuz. E, nasıl başlayalım? 7 kıtanın beş tanesine ayak basmış. E, BBC ve National Geographic'le e, kameramanlık ve görüntü yönetmenliği titriyle ile çalışmalar yürütmüş. Özellikle macera e, çekimleri ve ekstrem e, koşullarda yani diyelim ki Antarktika değil mi? Evet. Ya da e, Orta Asya'da bir çölde e, çekim yapma konusunda uzmanlaşmış bir kameramanla karşı karşıya Doğru mu anlattın? Evet. E, doğru sayılır. <gülüyor> doğru sayılır. <gülüyor> Peki bir şeyler ekleyin o zaman bakalım. Mesela şuradan başlayalım mı? E, bu 7 kıtadan 5 tanesine ayak bastınız. Evet. Doğru mu? Doğru. E, e, bize şöyle üzerinde konuşulacak bazı seçenekler e, sunun bakalım. Ya mesela bu 5 tane e, kıtada Nerelere nerelere gitmiştiniz? Şöyle bir saymaya başlayalım mı? yavaş yavaş? O kadar çok var ki. Oo, o kadar çok var ki. <gülüyor> evet, evet. Herhalde aralarında en ilginci, en sıralış olanı Antarktika'dır aha, diye tahmin ediyorum. E, yedi kıtada ulaşılması en zor, en ücra olan, coğrafya olan Antarktika'da yaklaşık bir ay geçirdim ben 2010 yılında. Bir ay. Evet bir e, ekspedisyon dahilinde. Ee, ...bir macera filmi çekmek üzere... Ee, ...bir ay Antarktika'da bulundum... Ee, bu bir yüzden ay, ...bir ay Antarktika gibi bir yerde bulunmak için... ...oldukça uzun bir süre değil mi? Çok. <gülüyor> e peki e, filmin bitme süresi için mi gerekliydi bir ay orada kalıyor onlar? Ee, evet yani projenin gereği... E, ...bir enerji içeceğinin sporcusu... ...bir base jumper... Aha. ...yani e, sabit projelerden ya da noktalardan... ...parajütüyle atlayan kişilere... ...geriliyor bu isim. Base jumping deniyor ha -ha. bu spora. Hani bu böyle yarasa gibi... E, ...kollarını açarlar, arkadan kanatları doğru, falan evet, çıkar tabii, değil mi? Tabii, ha -ha. Yani her zaman onu giymiyorlar ama... E, ...bazen giydikleri oluyor. Ha -ha. E, onun bir daha ...yaklaşık 3000 küsür metrelik... E, ...Ulvetanlı isimli Antarktika'daki bir dağa ...tırmanışını... ...ve oradan atlayışını çektiğimiz için... ...bu süreç biraz uzadı. E, bir takım lojistik zorluklar yüzünden de e, gidip gelmek çok ciddi zaman alıyor. Toplamda neredeyse bir ay kadar süren bir ekspresyon durum. Aha peki e, bunu daha fazla açacağız herhalde değil mi? Beş Tabii. tane kıtadan bir tanesi buydu. Mesela evet. başka ne seçenekler var? O... Yani değer dinleyenlere şöyle bir e, biraz biraz sizi açalım. Yani e, tamam kendimizden bahsetmekten hoşlanmıyoruz ki bu artık radyo geografika e, konuklarının ...bir özelliği haline geldi. Sizden iyi olmasın bugüne kadar çok değerli... ...gerçekten bize çok değer katan... ...bizim ruhlarımızı zenginleştiren... E, ...konuklar e, burada bulundular. Evet. E, hemen hemen hepsiyle... ...aynı e, durumu yaşadık yani. Biraz böyle çok büyük işler yapan insanlar... E, ...kendilerinden... ...biraz fazlaca bahsetmek istemiyorlar gördüğüm kadarıyla. Çok da. mütevazı oluyorlar. Yani. <gülüyor> Peki, mi? birkaç seçenek daha verir misiniz? Ne yaptık başka? Yani, Antarktika'da neler konuşacağız? Evet. Yani bugün siz şu anda e, bugünkü programın e, özetini geçiyorsunuz dinleyenlere evet, böyle o zaman şöyle özetledim. E, ben mesleğimi e, çok az insanın ayak bastığı yerlerde icra edebilme şansına eriştim. E, işte Kuzey Amerika'dan e, Kamboçya'ya, işte Norveç fjordlarından Pamir Dağları'na Alplerden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar dünyanın çok farklı coğrafyalarında bulundum mesleğim için. Ee, aynı zamanda su altına ve gökyüzüne de taşı taşıdım mesleğimi zaman içerisinde. Bunlardan bahsedeceğiz. Evet harikasınız. Pekala saygıdeğer dünyanın şöyle bir özet geçelim o halde. Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programı Radyo Geografik Adası'nı sana hatırlatayım. Okunduğu gibi yazılan program bu. Facebook'ta ve Twitter'da bizi bulmaya çalıştığınızda Radyo Geografika olarak yazacaksınız. Türkçe yazılıyor, Türkçe okunuyor. Yazıldığı gibi okunuyor tamamen. Ve tabii ki böyle bir program ancak nerede olabilir? Türkiye'nin tek rak radyosu 94.5 rak FM'desiniz. Efendim madem öyle Oytun Orgul kendi özetini kendisi geçti. Şöyle bir şey yapalım mı? Yavaş yavaş madem Rock FM dedik madem Oytun Orgül gibi böyle çok sert işler ee, yapmış tüm dünyada e, oldukça zor koşullarda çekim yapmış bir kameramanla beraberiz ona süper sorularımız var ne tür kameralar seçiyoruz ne yapıyoruz yağmurdan çamurdan fotoğraf makinelerimizi nasıl e, koruyoruz işte film çekmek istersek neler yapmak istiyoruz ve tabii ki onun e, dünyanın dört bir tarafında çevre ve küresel iklim değişikliği ile ilgili gözlemlerinden de e, faydalanacağız Bire bir sahaya ayak basmış bir olarak bunlardan da bize bahsediyor olacak. Ama şöyle bir e, madem rock dedik ve böyle sert şeylerden bahsediyoruz dedik... ...yavaş yavaş da ısıtmaya başlayalım bakalım programı. Şöyle bir şey ister misiniz? This Radyo Geografika'dan selamlar saygı yer dinleyen Oytun Orgül var karşımda e, tanıtım e, kapak fotoğraflarımızdan da hatırlarsınız kendisi e, kendisine çok görüntü yönetmeni denmesini tercih etmeyen bir e, kameraman e, memleketimizi yurt dışındaki e, pek çok yabancı prodüksiyonda ve 7 kıtanın beş tanesinde e, temsil eden bir e, yerli malı yurdun malı bir kameramanla karşı karşıyayım ve e, biliyorsunuz radyo geografikanın bu Parça arası sohbetleri çok meşhurdur. Birdenbire yayın akışımız değişir. Biz parçada bir şeyler konuşuruz konuğumuzla. E, Oytun Orgül ile e, şunu tartışıyorduk. E, dire Straits'ten Have a Feel çalarken sizlerin e, güzel kulaklarınızla. E, bu görüntü yönetmeni ve kameraman arasındaki ayrıma neden bu kadar vurgu yapıyoruz Oytun Bey? Sizin mütevazılığınızın ötesinde hocam. E, ya Siz kendinizi tanımlarken... E neden kamera operatörü ya da kameramanlığı kullanmayı tercih ediyorsunuz da size director of photography yazıyorlar kastlarda? E, aslında bakarsanız e, kamera operatörü demek daha doğru olur. Aha. Yani kamerayı kullanan kişiye verilen isim kamera operatörü. Ben bunu daha çok tercih ediyorum. Kameraman tabirini kullanmak. Aha, aha. E, görüntü, yönetmenliği de, görüntü yönetmenliği de yapıyorum ama her projede değil. Yani bir projeye göre, e, projenin büyüklüğüne bütçesine göre altınızda çalışan bir ışık ekibi, asistanlar, başka bir operatör varsa o zaman görüntü yönetmeni sıfatıyla siz görev alıyorsunuzdur. Hı hı. Ama siz atıyorum sadece bir yapımcı ya da yönetmenle çalışıyorsanız daha e, düşük bütçeli, e, hatta one man band diye tabir edilen tek kişilik bir ise oradaki göreviniz e, kamerayı kullanan kişi olmakla sınırlı kalıyor tek siz? Ya hani... biraz şöyle bir şey mi var Oytun? Evet. Şey mi hani bana da bazen bir yerde hitap ediyorlar. Hani biz de fotoğraf çekerek ödüyoruz ya ev kiramızı. Evet. Bize, e, o nedenle profesyonel fotoğrafçı falan diyorlar hani sağda solda. Ya, bazen de böyle akıllı sıra bazı insanlar iyi niyetten fotoğraf sanatçısı falan gibi tabirler kullanmaya çalışıyorlar insanlar için. Evet. Hani bana biraz sanki o sanat ve para o anlamda yan yana orada gelmezmiş. Benim sanatla bir alakam yokmuş gibi geliyor bilmiyorum. Aynı şeylerden bahsediyoruz şu anda? Ee, tabii evet. Hani bana fotoğraf sanatçısı diyeceğinizde kardeşim tüccar fotoğrafçı deyin benim için daha iyi tanımlama olur diyorum. Yani çünkü ben hani doğadaki bir karaya baktığımda derginin cilt yeri nereye gelecek? Gökyüzündeki boşluğa kaç vuruşluk spot yazılabilir ya da başlık e, buraya nasıl yerleştirilir diye düşünüyorsam. Yani bunun hani bilemiyorum sanatla çok da hani bir kendimce düşündüğümde alakası yokmuş evet, gibi. Ben de. Öyle mi diyorsun? E, her zaman sanat yapmıyorum maalesef yani ee, sanat kendimi... ve paranın yan yana e, geldiği yer mi olur kardeşim falan <gülüyor> diyesim <gülüyor> geliyor. Kadar Neyse de o kadar da felsefesine girmiyor. Evet, ama ben şöyle tanımlıyorum kendimi. Bir video zanaatkarı olarak tanımlayabilirim Zanaatkar özetmiş. ha. Evet, yani, zanaatkar yani daha doğru olur. Sanatkardan ziyade. Evet. Çünkü hep kameranın arkasında olan kişiyim. Eğitimim de bu yönde zaten. E, ve genellikle Nereden mezunsun bu arada? Onları da soralım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezunum. Aha. 2004 yılında mezun oldum ve işte yaklaşık 10 yıldır da e, piyasada çalışıyorum. E, yeri geliyor dediğim gibi görüntü yönetmenliği, yeri geliyor kamera operatörlüğü ama her zaman video konusunda ve bu işin e, bir projeye göre zanaat, projeye göre de sanat olarak yaklaşarak devam ediyorum. Aha eyvallah yani e, peki nasıl oluyor da Türkiye'den biz çıkıyoruz bir Türk Üniversitesi'nden mezun oluyoruz ve senin gibi böyle gerçekten büyük uluslararası projelerde ismimizin geçtiği bir noktaya nasıl getirebiliyoruz kendimizi? E, Vizyonunuzu geniş tutmak en önemlisi. Yani sürekli dışarıya açık olmanız gerekiyor. Bu konuda tabii yabancı dil yani İngilizce bilmek çok büyük bir avantaj. Hı hı. Hani hep büyüklerimiz der ya ne olursa olsun aman yabancı dil öğren bir İngilizce bil diye. Böyle bir meslekte de bunun faydası görülebiliyormuş demek ki. E, ayrıca e, hep hedefimi o yönde çizdim ben. Hep eee Mesleki yurt dışından meslektaşlarımla çalışmak onlarla işler yapmak üzere bir hedef belirledim. Ya peki somut bir önerin var mı? Yani şu anda hani bu gençlere neler öneriyorsun falan tarzında bir şey değil tabii ki de burada somut bir durum var. Yani senin evet. 10 yıldır çizdiğin çok net bir kariyer var. Yani Vimeo'da search ettiğimizde ya da işte YouTube'da search ettiğimizde hı hı. isminle yayınlanan pek çok... Ee, film görebiliyoruz hmm. Kast, Geçen pek çok film görebiliyoruz Ve bunlar uluslararası projeler evet. ee, Yani o anlamda somut bir önerin var mı Yani X bir sitede <gülüyor> Show reelinizi, fotoğraflarınızı Şunlarınızı bunlarınızı gösterin Yani sonuçta sen herhalde bu kariyerine Öğrenciliğini hariç tutuyorsundur 14 yıl desen öğrenciliğinle beraber evet. e, Öğrencilikten başlayan Bir süreçten bahsediyorsun Evet. Yani şu dakika uluslararası kariyer için Bir Türk vatandaşının yani bir videograf kariyeri için, kameraman kariyeri için e, kendini tanıtabileceği bir özel bir site falan bir, şey, bir şeyler var mı? Çok, yani çok var, yani birçok var. Ben hepsinde bir şekilde yer almaya çalışıyorum e, ve bunu şöyle tanımlıyorum. E, Sanal ortama atılan ufak tohumlar gibi tanımlıyorum. Aha. Biraz o uzun tohumlar... vadeli düşündüğünü evet, anlıyorum. Kesinlikle burada. yani olabilecek her türlü mecrada bir şekilde bulunursanız e, o tohumlar yavaş yavaş yeşerecek ve size e, iş olarak Kariyer olarak geri dönecek gibi yaklaşıyorum. Ama tabii başta kendinize ait bir internet sitenizin olması güzel olur. Ne yaparsanız yapın ne kadar ufak tefek işlerde olursa olsun bir internet sitesi olmasının çok büyük faydası var. Hı hı. Hı. E, e, o zaman hemen şöyle bağlayalım madem öyle e, buna biz bir e, gol pası gözüyle bakabiliriz. E, senin çalışmalarını ya da sana soracağımız soruları radyo geografikadan ayrıldıktan sonra burada sana yönlendirmek isteyecek kişiler olabilir. Yani e, senin kim olduğunu devamen nerelerden görebiliyoruz? Kendi... Ya bir Facebook grubu ya da kendisini mi kullanıyorsunuz? Evet evet yani dediğim Nedir? gibi o tohumlar çok çeşitli ama Aha. asıl hepsini birleştiği yer oytunorgul.com adresli internet sistem Aha. Ee, oradan o zaman e, yani Radyo Geografika sizlere özellikle kendi filmini çekmek isteyenlere yaz, ya da film ve fotoğraf konusunda ya da dünya seyahatleri konusunda e, bir şeyler merak edenlere çok değerli bir konuk getirdi şu anda mikrofonlarda Oytun Orgül var. Ona Oytun Orgül daha doğrusu Oytun Orgul yani Türkçe karakterler kullanmadan ulaşabileceğiniz sitesi OytunOrgul.com ee, ona buradan ulaşabilir sorular sorabilirsiniz Keza sevi sevi burada yoktur. şu anda Ona bir şeyler sormak istiyorsanız da Radyo, ayı kullanabilirsiniz ee, Minik bir parça arası verelim Bu arada az önceki e, müzik aramızda size e, hani söylediğim böyle arada bir şeyler konuşuyoruz Hı -hı. konuklarımızla falan dediğimiz e, Oytun Oğul iki tane baba isimden bahsetti bize bunlardan bir tanesi Ara Güler bir tanesi de Coşkun Aral bunlarla ilgili ufak tefek anılarından bahsetti e, birazdan size az sonra yani birazdan bunlardan bahsediyor olacağız. Bizim bu Aragüler ve Coşkun Aral gibi babalardan konuşmadan önce size başka iki babanın yan yana geldiği bir parça gönderelim diyorum. Eric Clapton ve BB King bir gün aynı stüdyoya girmişler ve 19 Days of Old diye bir parça seslendirmişler. Şimdi bu babaları dinleyin birazdan Aragüler ve Coşkun Aral'ı dinliyor olacağız Oytun Orgül'ün sesinden. Raketen Medya sponsorunda küçük çiftlik parkta gerçekleşecek olan Metal Summer Festival için gruplar açıklandı. Manowar, Arch Enemy, Pentagram, Kırmızı ve Pola'nın sahne alacağı festivalin indirimi dönem biletleri biletix'te. Organizasyon Sunar Media, Volyma. Radyo Geografica'dan selamlar saygıda yer dinleyen konuğumuz Oytun Orgülle beraberiz. Ee, Oytun'la az önce e, bir e, Türk kameramanın ya da işte bir Türk öğrencinin nasıl kendini e, yurt dışına açabileceğiyle ilgili. Biraz almıştık bir e, vizyon meselesi olduğu biraz yabancı dilimde önemli olduğu ama hedefe kilitlenmek gerektiğiyle ilgili. şeylerden bahsetmiştik bir de anladığım kadarıyla sabırsız olmamak ve stratejik hamleler yapmak gerekiyor. Bunlardan da ilki kendi web sitesine kendini güzel bir şekilde tanıtan bir web sitesine sahip olmak. Oytunordun.com'dan onun çalışmalarına göz atabiliyorsunuz. Peki bu az önceki şarkı arasında bahsettiğimiz bu bizim babalarla iletişimin nasıl başladı Oytun? Yani mesela bir coşkun oral ki ondan önce e, Aragüler Yani bu e, bu isimlerle iletişime geçmiş olman ve kariyerinde Yerleri olmasının Etkisi var mı bugün geldiğin yerde Tabi muhakkak yani e, 2007 yılında bir yıl süresince ben Coşkun Aral'da Çalıştım Hı -hı. bir yıl boyunca habercinin e, Kamera operatörlüğünü yaptım Ki ben hatırlıyorum ben de Bir iletişim fakültesi ufacık bir iletişim Fakültesi öğrencisiyken Coşkun Aral ve haberci tek adresti yani Aslında hani böyle haber ve macerayı evet. Hani haber de hedefi ama Coşkun abinin yani çok maceralı bir şeyler yapıyordu. Yani Afrika'da iç savaşta birbirini kesen insanların olduğu bir yerin ortasında e, birilerinin haberlerini, haberlerini yapıyordu. Ve o dönem o çapta yurt dışına çıkan başka bir Türk yapımcı ya da Türk muhabir o da herhalde kendisine muhabir denmesini tercih ediyor. Evet. çoktu diye hatırlıyor. Tabii. E, ama e, benim e, haberci bünyesine çalıştığım dönem açıkçası çok aktif olmayan bir dönemdi. En azından hani içerik üretmen açısından çok aktif olan bir dönem değildi hı hı. maalesef. Ama yine de Coşkan e, Al gibi bir isimle çalışmak, tanışmak ve onunla gezmek, onunla seyahat etmek e, bambaşkaydı. E, Anadolu'nun çok büyük bir bölümünü gezdik. Uzak gezdik. Uzakdoğu'ya gittik. Kamboçya'ya, Malezya, ya, Singapur'da takım çekimler yaptık. E, ben habercinin zaten yüzlerce saat olan arşivine yine bir yüzlerce saat görüntü eklemişimdir. Hı hı. Ama bunlardan en ilginç olanlarından biri de e, Ara Güler'in hayatının anlattığımız bir belgesel program yapmıştık. Evet, e, ve işte bu program sayesinde de Aragülerle tanışma imkanı. O anlamıştım. şey değil mi? E, tapınağı keşfettiği e, şeyleri anlattı. Antik geldi. Evet. Antik Geldi. Evet. Zaten şöyle mi? bir planımız vardı. Babasının doğduğu köye götürmek. Ki bunu maalesef gerçekleştiremedik. E, Afrodisiyas'a yani yıllar sonra e, keşiflemeyedim ama Babasının babasının doğrudu? Tam hatırlayamıyorum. Ha. E, yanlış söylememek istemiyorum şimdi. Orta Anadolu'da Doğu Anadolu'da bir köydü. Götüremedik zaten. E, Afrodisiyas ve ondan sonra da <gülüyor> e, Edirne'ye yani o meşhur Allah ismini verdiği fotoğrafı çektiği Hı -hı. yer olan Edirne'ye götürüp orada eee görüntüledik Ki Ben hatırlıyorum, o e, orada bir röportajı yayınlanmıştı. E, yani tam o e, Allah, Arapça Allah yazısının evet, önünde Hı -hı. ve o iki çarşaflık adını nasıl gördüğünü falan Tabii, anlattı. Evet, bu çok enteresan. O sizin filminiz değil evet, mi? Ben bunu evet. izledim. Ha, evet, o, o, o proje, o, belge, o belgesel e, din kamera röportörlüğünü ben yaptım. E, ve o anı ...yeniden canlandırdık biz birebir. Peki şu anda... E, ...Aragüler'in o belgeselini izleyebileceğimiz ...bir yer var mı? ya yani ee, Şu anda bir Vimeo'da ya da Youtube'da öyle bir adresi var mı? Hala ar arada, arada bir... Evet, arada bir e, en azından birkaç öğün üstüne ...arada bir yayınlıyorlardı. Belki yeni işlerini takip ederlerse denk gelebilirler. Aha, aha. Ve bu belgesel sayesinde... ...Aragüler'le tanışma ve çalışma imkanını... E, ...yakaladım. O da büyük bir şans. Nasıl birisi? resim? Ee, Böyle ustalar hani biraz... Böyle hafif böyle e, ters tarafları falan da e, tabii, Öyle bir şey evet. var. Mı, tabii ha? yaşının da ileri olması da kaynaklı <gülüyor> olabilir. E, ancak tabii sağ olsun zahmetlere girdi ve e, Edirne'ye götürdük. Ha, Aydın o yaşta götürdük. kalkıp böyle bir şey yapması bile. Tabii e, tabii. Şey, tabii burada coşmayla da büyük etkisi var. Yakın e, arkadaş olmaları, e, birbirlerine çok sevmiş seviyor olmaları büyük etkisi o. Başka birisi kalkıp götüremezdi belki da anlıyorum anlıyorum pekala yani bunlar tabi tutkulu insanların e, birliktelikleri yani, e, işlerine tutkun ötesinde e, aşkla e, sarılmış evet. bir de yani sürekli aynı noktaya aynı hedefe çalışmış yani senin dediğin gibi e, bu insanların e, ortaya çıkardığı işler bunlar evet. yani şu anda saygıdeğer dinleyen e, sana ne yazık ki Aragüler'in bu belgeselini şuradan izle diye bir adres veremiyoruz gördüğüm kadarıyla ama hani bunun bizde radyo geografik olarak takipçisi olabiliriz. Yani bir şekilde bir yerde isek size Twitter'dan ve Facebook'tan bunu paylaşırız. Yani umuyoruz bir şekilde bunu izlemeyi başarır herkes. Çok köşeye, çok önemli. Yani bir köşeye bunu not edelim. Yani daha tekrarlanmayacak Anlar. ara değil mi belgeselin? Evet. Evet, evet belgeselin adı ara. Aa, ya pek hala o zaman benim aklıma anca şöyle bir şey geliyor açıkçası iki tane ustattan ustadan yani ben ve oyuncun orgül jenerasyonundaki medya profesyonellerini bayağı etkilemiş bizim hani gençliğimizde e, örnek aldığımız e, iki tane insan olarak Aragüler ve Coşkun Aral'dan bahsettik ve bu adamların e, kendi işlerine nasıl tutkuyla sarıldıklarından bahsettik. E madem öyle şöyle tutku ya da hadi aşk e, falan temasını içeren bir şeyler çalalım öyleyse ee, duydum ki duydum ki unutmuşsun kuyun <gülüyor> <gülüyor> ee, çok uzun süredir çalmıyorduk kuyun hmm. istediğini e, hatırlıyorum ben evet. programın başında Sevinirim. bak tam da böyle bir şey var aşk bir şeyler falan diyor <gülüyor> hani crazy little thing called love diyor kuyun hadi bakalım bunu belki de duyar ikisi de ara hoca ve Coşkun abi için gönderelim Siz evde toplanmıyorsan bizdensin. Biz genç şükserlere Domino's'ta büyük boy cazip pizzalar 34.90 yerine 14 lira 99 kuruş. Domino's yaz, 22.78'e yolla. Reklam. Son dakika. Gold'da kırmızı bültenli aranan ürünler bulundu. Apple Mini 16 GB tablet sadece 649 lira. Gold. Hesaplı teknoloji. 350 mağazada binlerce marka Mall of Istanbul'da. Gurme lezzetler de Mola İstanbul'da, şehrin yeni sahnesi de Mola İstanbul'da. Avrupa'nın en büyük kapalı eğlence parkı da Mola İstanbul'da. En görkemlisi de, en eğlencelisi de, en renklisi de artık İstanbul'un alışveriş merkezinde. Mola İstanbul açıldı. Mol of İstanbul. Evimize misafir gelince ellerine döküyoruz. Her gün güzel kokusuyla serinliyorum. Annem. Bak bu boğazici kolonyası. Anneannen de onu kullanırdı dedi. Benim de odama koyalım anne dedim. Artık ben de bir Boğaziçi'liyim. Boğazici kolonyaları. Yol, şerit, kırmızı araba, minibüs, yavaşla tabelası, yaya geçidi, sarı elbiseli kadın, top, topun peşinden koşan çocuk... Yol, şerit, kırmızı araba, minibüs, yavaşla tabelası, yaya geçidi, top, topun peşinden koşan çocuk Yol, şerit, kırmızı araba, minibüs, top, topun peşinden koşan çocuk Yol, şerit, kırmızı araba, minibüs, top, yol, şerit, top, yol, şerit, yol, yol, yol, yol, yol, yol, yol, yol, yol. Hızınız arttıkça gördükleriniz azalır Aşırı hız yapmayın, unutmayın, trafik hayattır Trafik Güvenliği Platformu Son dakika Gold'da kırmızı bültenli aranan ürünler bulundu. 82 ekran LG Full HD LED televizyon sadece 999 lira. Gold hesaplı teknoloji. Reklamlar bitti. Radyo Geografika'dan selamlar saygıda yer dinleyen değerli konuğumuz Oytun Orgül'le beraberiz. Kendisi önce 5, 7 kıtadan 5 tanesine ayak bastığını bize anlattı. Aa, i̇şte şöyle bir bir Türk vatandaşının uluslararası bir e, kariyere ulaşması için neler neler yapması gerektiğini e, bize şöyle bir özet geçti. Aa, ve de en son e, iki tane onun hayatında ve tabii ki benim hayatımda da etki olan iki tane e, baba isimden bahsettik. E, bir tanesi Aragüler. Bir tanesi Coşkun Araldı bu isimlerin. Ee, peki Oytun benim gördüğüm bu Antarktika lafı bile satıyor. Ha? Evet. Yani bir, birilerine ben Antarktika'daydım falan dediğinde nasıl ya falan filan oluyorlar. Yani şimdi sen e, nasıl oluyordu oluyor ya bu Antarktika'ya gidip e, çekim yapma hikayesi nedir? Bu arada e, sen az önce çekindiğin için herhalde söylemedin. Yani öyle belirtmekte fayda var. ...Red Bull için sen Antarktika'daydın... Evet. Ee, ...keza e, yani Red Bull... ...bu tip ekstrem olaylarla... ...kendi marka değerini sürekli canlı... ...tutmaya çalışan bir marka... Ee, ...ve ona da... Ya ...istersen şuradan başlayalım... ...biraz daha etkileyici olsun... <gülüyor> ee, ...kaç para harcadınız Antarktika'da? Ha? ...binlerce euro bir ekspedisyonu çünkü... Neleriniz? Yani o kadarcık mı? Sadece 5 sıfırlı bir şey mi <gülüyor> Ben 6 sıfırlı bir şey harcamıştır diye düşünüyorum. Yani o kadar detayını tabii bilemiyorum Öyle ama mi? şöyle söyleyeyim. Ee, oraya bir toplu taşıma yok. Bir uçak bir şey yok. Ee, Peki hadi o zaman ben yani tam bir Türk olarak <gülüyor> sana kaç para bunlar gibi bir soru sordum şu anda. <gülüyor> Sadece şunu söyleyeyim. E, ya ben, benim hatırladığım e, 1.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 e, yani Evet. Ee, evet. Ve sonunda da dolar e, ses olan bir rakam harcandı diye ben dedikodulardan duymuştum o prodüksiyon için. O kadar didaylı bahsediyor. Öyle mi? Peki, e, benim demek gözüm şeye doğru gidiyor daha çok, paraya doğru gidiyor. Sen <gülüyor> daha çok sanatınla, sanatınla ilgileniyorsun. Zana. Peki hocam bak bana sordurma, yani nasıl gidiliyor Antarktika'ya? Şunu biz bir, hele bize bir şunu bir anlat. İşte e, şöyle söyleyeyim, turist olarak gitmek için e, genelde insanların kullandığı rota Güney Amerika üzerinden. O zaman Antarktika Yarımadası denen o Güney Amerika'nın ucuna doğru e, çıkan yarım adaya Ve Bu arada Oytun Orgül sözünüzü balla kesiyorum. James Sarıoğlu stüdyoya e, teşrif ettiler. Evet bravo James Sarıoğlu hoş geldiniz. Buyurun efendim mikrofonunuz açık. Lütfen buyurun Oytun Orgül James Sarıoğlu tanıştırayım. Herhaba. Evet efendim James Sarıoğlu e, ne yaptı yaptı radyo geografikasını yalnız bırakmadı evet. ve şu anda burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz bu radyo programı. O arabalarda mı dinliyorsunuz? Ee, yok bu sefer teknoloji hizmetimizde bugün. Ha telefondan dinliyorsunuz. E, telefondan dinliyorsunuz. Mete sağ olsun. Tebrik evet, ediyoruz sizi daha. Gezi veremiyoruz hayırlı bir iş yaptınız. Metro'ya bindiniz. Ortun Bey çok özür diliyor sizden radyo geografik olarak. Ee, buyurun efendim. Buyurun. Ee, iki, iki, yani ya oraya turist olarak gideceksiniz. Cem ya... Bey Antarktika'dan bahsediyoruz. Böyle boş, boş boş bakıyorsunuz. Ant Antarktika'ya nasıl gidileceğini <gülüyor> anlatıyor adam. <gülüyor> evet, yani bir, gün buyurun falan. bir gün belki evet kim bilir. Ya turist olarak gideceksiniz ya. Antarktika'ya e... turist olarak gitmek. Evet, evet bayağıma zengin bir turist olmak Değil gerekiyor. Mi? Demin ondan bahsettim. Genellikle Güney Amerika'nın e... en güneyinden Uşuaya'dan başlayan bir takım Deniz tekne turlarıyla oraya bir haftada bir haftalık turlarla ulaşılıyor. Ama biz daha farklı bir yöntem izledik. Daha çok bilim adamları. Şu an ya e, ülkede ülke versene. Ee, Arjantin. E, yani Patagonya'nın en ucu. E, en güneyi oluyor. Patagonya'dan dümdüz devam edince evet, aşağıda. Oradan, <gülüyor> evet. e, biz bambaşka bir roto izledik. Cape Town'a gittik İstanbul'dan. E, Cape Town'dan sezon içerisinde bu sezonda Antarktika'nın yazına denk gelen. E, aylarda. Ki hangi Şimdi, aylar mı? E, i̇şte işte e, Kasım Aralık Ocak e, bu dönemlerde e, ayda iki tane uçak kalkıyor Cape Town'dan ve e, Antarktika'da e, bir Rus buz pistine iniş yapıyor bu dev uçak dev bir nakliye uçağı buz pistine iniş evet, yapıyor yani çünkü genelde bir hava limanı buzun yok. üzerine buzun üzerine iniyor bu e, uçak buz dışında bir şey var mı ki zaten orada e, var yani dağlar da var işte bu biraz önce ah, bahsettiğim ya ben filmde gördüm bu arada bu arada saygılar ya bir zahmet radyo Geografika yazınız ee, Twitter'a <gülüyor> ve Facebook'a biz hadi bizi hadi bizi sevmiyorsunuz ee, oyuncuları sevindim bari bu, bu filmini biz yükledik bu hafta ee, çok etkileyici bir film filmlerken bu arada filmin tanıtımı yani çok kısa bir şey evet. Abi, bir zahmet bir girin bakın nelerden bahsettiğimizi orada anlayacaksınız ve e, ya nefesiniz kesilecek ya dudağınız uçuklayacak. Ben ikinci üçüncü, üçüncü bir seçenek e, düşünemiyorum o filmi izlediğinizde. Ve e, hani hep maliyetler üzerine konuştuk ya dedim daha, sen daha çok beğendin bu konu <gülüyor> milyon dolar uçtu Kaç Sadece bir kişinin e, bu uçağa binmesinin bedeli 30 bin euro. Hmm. Ve buna hani bagaj dahil değil öyle söyleyeyim ben size. Çok da güzel bir uçak değildi bu arada öyle hatırlıyorum yani Bir nakliye şimdi, uçağı evet, ama işte e, büyük 30 e, kişinin oturacağı koltuklar var Geri kalana e, jiplerden tutun da Her türlü e, orada selle azım olacak e, Lojistik malzeme yüklendi Ama kişi başı uçuş biletinin Ücretinin 30 bin euro olduğu bir seyahat bu Kaç kişiydiniz? Ee, bizim ekspedisyon ekibi olarak 9 kişiydik uh -huh. ama uçakta başka bilim adamları da vardı. Yani geri kalan herkes bilim adamıydı açıkçası. Uh -huh. ee, dünyanın yerinden bilim adamları orada işte Türkiye'nin de bir Antarktika'da araştırma üyesi kurulması gündemde biliyorsunuz. Uh -huh. ee, bunu birçok gerçekleştirmiş birçok ülke var. Onların bilim adamlarıyla dolu olan bir uçaktı. Uh -huh. ee, ve yaklaşık 8 saat süren bir yolculukta Cape Town'dan Antarktika'da ee, Novo Lazarevskaya isimde Rus üstüne iniş yaptık. Evet efendim, Novol Lazarevskaya adlı Lazarevskaya adlı <gülüyor> e, buz pistine iniş yaptık Antarktika'da. Evet. E, karşımda Oytunorgül, yanımda Cem Sarıoğlu. Beni kimse tutamaz. O nedenle ne ben, ben şu anda size çok güzel, çok güzel bir şey gönderiyorum. Bakınız, e, bu sevgili dostumuz Oytun Orgül'ün bizden, Radyo Geografikadan özel e, isteğidir. E, herhalde saygı değer dinleyenlerimiz de e, konumuza bu kadar torpil geçmemize bir şey demeyeceklerdir. E, Oytun Bey, buyurun efendim siz Antarktika'da e, eşyalarınızı aşağı indirin buz pistinin e, üzerine. Evet. Biz size bon Jovi'den istediğiniz parça Bed Medesine gönderiyoruz. çekler Ferdi bende olsun artık canım Buyurun Geç kaldık ama Geç oldu güç olmadı Selamlar Oytun'cum Merhaba Neredesiniz Ne yapıyorsunuz Bir hatırlatalım Radyolarına yeni açan dinleyicilerimiz için 94.5 Rock FM burası Radyo Geografikada Antarktika'ya kadar bir Nakliye uçağıyla uçtuk Üstelik bu nakliye uçağı Bir zamanlar dünyanın en büyüklerinden Bir tanesi doğru mudur? Evet Doğru Nasıl konforlu mıydı ve acayip de pahalı biletleri var ama evet, o parayı evet. verip ne yazık ki first class uçamıyorsunuz evet, öyle bir uçak. O kadar var. para verip uçabileceğini zengin. Penceresi bile yok öyle bile olmayan bir uçak. Ilyushin e, 27 isimli eski bir Rus uçağı bu. E, jet motor, 4 tane jet motor olan bir uçak. Ve altında dev bir navigasyon penceresi var. yani eski bu uçak olduğu için e, radar ve navigasyon teknolojisi çok gelişmiş olmadığı Aynen. için o yıllarda e, biri aşağıda oturup camdan bakıyor tabi radar'a da bakıyor da navigasyon şuraya şuraya şekilde. Şuraya git buraya git diyor pilot. Evet, Gayet. Ben Antarktika'yı ilk o camdan o pencereden gördüm. Ne Uçağın altında böyle e, deniz giderek buzullaş yani buzullaşma başladı ve en sonunda kıta Antarktikasına ilk defa o pencereden Hı -hı. gördüm ve görüntüledim. Tabi bu, bu meslekte şey... olmanın bir dezavantajı da. Birçok şeyi gözleriniz görmeden kameranızı görüyor. Ya aa, evet, evet ya bunu çok iyi anlıyorum. Ee, biz Görden bakıyorsunuz hayatın eve, en değerli eve, anlarına. Eve dönünce aa ben burayı görmüşüm falan evet. dediğim anlarında. Oluyor biliyorum. bazen evet. evet. evet. Ya, peki uçakla ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çok zamanınızı almadan saygı yer dinleyelim de. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Hayatımda bir kere nakliye uçayla bir yere gittim. Bir arama kurtarma faaliyetinde görevliydim. Ee, şöyle bir şeye şahit olmuştum. Ben kanadın yanında yani motora yakın bir yerde oturuyordum. Ee, bu arada nakliye uçağının içi tamamen <gülüyor> şey, bir panelvan düşünün. Yani içinde koltuğu olmayan bir panelvan düşünün. Benim bildiğim nakli uçağı Benimki de içi. öyleydi. Evet. Seninki de yani öyleydi, iki, iki, yani. i̇ki yanında ee, koltukları vardı ve yan yana oturuyorduk. Yok şöyle 8-10 sıra oturma Var koltukları, koltukları vardı, vardı tabii. Evet. Ama geri kalan hepsi. Yani belki içeride yani ben kaz yani biz Ağrı Dağı'na gidiyorduk kurtarma faaliyetine. Kaz kıyafetlerimiz vardı üzerimizde. Evet. Uçağın içinde kaz kıyafetlerle oturuyordum ben motorun yanındaki kişi olarak <Gülüyor> o hani kocaman bir balina ağzı gibi ağzı açılır ya e, nakli uçaklarını evet. sen uçakta böyle Tabii. o kapıya yakın arkadaşlarımın tamamen donarak gittiğini <Gülüyor> yani donarak derken <Gülüyor> çok üşüyerek gittiklerini çok iyi hatırlıyorum Tabii. ki biz İstanbul'dan Aria seyahat ediyorduk bu uçakla siz <Gülüyor> e, uçakta Uşayardan... Cape, Town'da, Cape Antarktika'ya seyahat ediyorsunuz. Tabii. Yani bu standartlarda bir nakliye uçağından mı bahsediyorsunuz? Ee, evet ama sanırım ısıtıcı, ısıtma sistemi vardı. Ki. O kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum. <gülüyor> ama şu var, bize şukur. uçağa bindiğimizde e, kulak tıkaçları dağıttılar. Hmm, yani ha, bir yalıtım, tabii. ses yalıtımıyor. Aynen, yok. onu bize de dağıtmışlar, doğru. E, bir tane şeker, bir de e, kulaklık bir çift kulak e, Güzel konforluymuş. Evet, e, şekerimiz vardı. <gülüyor> Benim nakliye uçağı serüvenim duymak ister misiniz? Aa, lütfen tabii Tank ki. paleti üzerinde oturmak zorunda kalmıştım. Çünkü askerdeyken... Ankara'dan e, Diyarbakır jet üstüne eee görele askerlik gittik. anısı mı geliyor yoksa <gülüyor> <bir haber? gülüyor> Bu kadar hani konfor bu kadar benim. En rahat yerde ben otururum tank paletinin üzerine. Değilmiş. Güzeldi diğerleri yerlerdeydi çünkü. Ya Öyle. bu arada askerlik anısı dediniz madem şu anda karşınızda görmüş olduğunuz Oytun Orgül Askerliğini radyo DJ olarak yapmış mı insan Cemil? E, gerçekten mi? Evet. Evet. Mehmetçik e, efendim. <gülüyor> çala, Bonjavi çalabiliyor muydun? Yok maalesef sadece <gülüyor> yerli. E, Repertörümüz var evet. diyorsun. Pekala Güzel. hocam biz yine sizi radyo Aynen. geografika geyiğine serdik. Buyurunuz. E, Antarktika'da eşya Antarktika'daydık. E, eşyaları indiriyorduk. Aynen. Çıkarıyorduk. Evet, İlk, ilk e, bizim ekipten ayağını e, kıtaya atan bendim. E, elimde yine kamera vardı tabii. Ve o bahsettiğim Red Bull sporcusunun adım atmasını görüntülemek üzere daha önce elindim. tek Türk e, katılımcısı evet. olarak kendini tanıtkiye dedim. <gülüyor> Hayır, tek Türk değilim bu arada. Onda Tek değilim. İlk ama <gülüyor> ilk ben, ekipten ben adım attım. Ee, biraz soğuktu tabii yani. Nasıl kaçtı mesela hatırlıyor musun ee, Yani biz eksi yirmi oldu mu seviniyorduk öyle söyleyeyim Ne diyorsun ee, En sıcak bir de şöyle hani Biz orada çadırda kaldık bir ay boyunca Hı -hı. Hani sıcak bir yer yok her yer soğuk zaten Hı -hı. Dolayısıyla bir süre sonra alışıyorsunuz Hı -hı. Hani bir tek uyku turununu fermuarını çekince Biraz iyi oluyor Biraz iyi yani en azından ha. uyuyacak kadar Hı -hı. Ama sabah böyle Permağı açınca o içeri giren buz gibi havayı tarif ediyorum. Yani ben uzun yıllarda dağcılık yapıyorum, uh -huh. e, dağlarda da benzer tecrübeler yaşadım ama tabii şu başladık şey diyoruz ya. Yani. Evet tabii birazcık. Uh -huh. Okey başladık <gülüyor> peki şimdi macerayı uçaktan indik, İlk Türk <gülüyor> ayak oraya ayak bastın ve ilk Türk değildim de hani e, o ekipten o ilk Türk'teki Türk dedim ya yanlış ayak. Yok yok, yani ekip olarak <gülüyor> bahsediyorum evet. tabii. Ya Sonrasında ne nedenle... Basın mensupları tabii çok meraklıyız ya. İlk, Türk i̇lk oldum ilk falan. İlk oldum falan ondan o itibariyle kusura bakmayın. Ee, adım attık işte ilk izlenimler Hı -hı. E, gayet rüzgarlı soğuk e, bomboş bir yer ama yine de o etraftaki e, hava, hava alanı yani buz pistine ait bir takım enteresan yapılar vardı Hı -hı. onları ilk dikkatimi çekmişti Hı -hı. E, ve işte sonra tabii hiçbir yer hizmeti diye bir şey olmadığı yani. için işte biraz önce Kaan'ın bahsettiği o arkadaki kapı açılıyor ve işte oradan eşyalar aşağı atılıyor. İşte içeriden arabalar falan da iniyor o kadar büyük bir uçak içinde bir takım kutup koşullarına göre olarak modifiye edilmiş pikap araçlar hı hı. falan da yüklenmişti. Hı hı. Onları indirip bir kızakla birkaç gece konaklayacağımız barakaya gittik. Hı hı. E oradan sonra da işte birkaç gün sonra başka bir uçakla bu sefer ekspedisyonu gerçekleştireceğimiz bölgeye uçtuk. Evet. E, yine bir uçuş bambaşka bir uçak e, yine buza indik çok sert bir inişti zaten hı hı. ben çok havayolu seyahati yapmışım şimdiye kadar. Ee, çok kötü uçaklara da bindim böyle işte pervanelerin elle çalıştırıldığı bir takım eski <gülüyor> uçaklara da bindim çok eski Rusmalı ee, ama en en korkunç iniş buydu zaten o iniş yaptıktan sonra uçak yaklaşık iki ay bir daha havalanamamış ne yani, bir nevi düştünüz e, yani gibi bir şey oldu böyle hmm. e, eşyalarımız üzerimize dök, yıkıldı e, kokpitten bir takım alarm sesleri geliyor e, sonra anladık yani ne sağ salim indik hatta uçak bizi indirdikten sonra uçtu tekrar ha, bir ama de. bir daha e, uçtu mecburen çünkü üste dönmesi lazım ama bir daha iki ay havalanamamış Bakar mısınız Kaan yani... Artık nereye indiysek yani bir... bir... <gülüyor> Şu anda bu bir televizyon programı olsaydı ağzımın açık kaldığını görebiliyoruz. Yani. <gülüyor> Kanada'dan parça ya beklemişler. Ve seslik oldu ortamda. Ya bunlar düşmüş canım bildiğiniz. <gülüyor> Tabii canım düşmüş. <gülüyor> uçakla sekip yola devam etmişiz. Ya şöyle söyleyeyim. Herkes bizde Antarktika'yı yani zemini dümdüz buz zanneder. Ama öyle değil. Biz yanımıza tur ayakları falan aldık. Orada uzun mesafeler yürürken tur koyak kullanırız diye... Ama zemin e, son derece engebeli rüzgar aşındırmasıyla o buzullar şekillenmiş zaman içerisinde ve e, dümdüz olmayan hı hı. E, tur ayaklarının bile gidemediği engebeli bir zemin. Hmm. Peki şimdi bu e, düşmeli inişten sonra e, saygı değer dinleyen şöyle bir şey yapayım izninizle hem bu şoku biraz e, hafifletmiş oluruz en azından. Biraz da e, bu düşmeli şoklu inişten sonra bir sakin minik bir yolculuğa çıkalım. Ne dersiniz yani sadece 5 dakika 8 saniyelik bir gece treni yolculuğuna sizi davet etmek istiyorum. Katılır mısınız bana? Seve seve. Olmaz mı zaman? Yani bu programın biraz... Akşam Evet evet aynen şöyle bir gece yarısı trenine binelim. Bodyguide'in Midnight traini. şöyle bir yavaş yavaş çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf I'm leaving. No goodbye. I don't care, care. Patatesini bitirip yandakinin patatesini sarkıyorsan bizdensin. Biz Genç Türksellere Burger King'de 2 kişilik ziyafet 11 lira 50 kuruş. Burgeru yaz 22.78'de yolla detaylar GençTürksel.com'da. Reklam Beklediğin şarkı çalabilir de... ...çalmayabilir de. E beklemek istemiyorsan Nuvo'ya geç. Seni bekletmeyen banka. Yapı kredi Nuvo. Tam senlik banka. Hadi hemen Nuvo.com.tr'ye tıkla. Kliksa.com'dan kliksa 25 Mayıs'a kadar yapacağınız 250 lira ve üzeri alışverişlerinizde 150 liraya varan indirim kuponu fırsatını kaçırmayın. Üstelik world'a özel 500 lira ve üzeri alışverişlerinizde 110 liraya varan world puan ve 9 taksit fırsatıyla. Detaylar Kliksa.com'da. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası. Susamadık mı şöyle doya doya gülmeye içten bir günaydına Bir merhabaya Bir çocuk var hem ilçimizde Meraklı heyecanlı Susamadık mı o çocuğa İyiliğe sevgiye mutluluğa Susamadık mı Duaya o saflığa Biz susadık Öyle çok susadık ki kaynağına gittik En saf en doğal olanın biz siz de susamışsınızdır diye En doğal haliyle size de getirdik Sırmak safla susayanlara Teknosa Turuncu İndirim sunar. Türkiye'nin teknolojiye en düşkün ailesi. Sizin için geliyor. %50'ye varan turuncu indirim 24 Mayıs'ta Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizleri bekliyor. Teknosa herkes için teknoloji. Reklamlar bitti. Biz ne yapıyoruz, biz kimiz diye soracak olursanız hemen hatırlatalım saatler 15, 15 bu kadar da denk gelir Burası Radyo Geografik 94.5. Rok Efendisi'nin Sarıoğlu mikrofonda yanında sevgili Aybudak var. Selamlar. Bebir. Aynen ve bir Üstad'la beraberiz. Neler yaptık? En son nereye indik? Niye oraya gittik? Bize bir hatırlatır mısınız? Önce Aybudak hatırlatsın. Ee, biz Antarktika'ya götürdü bizi. Evet. Ee, Oytun Orgül'le beraberiz bu arada. Ha, yani. Olur ya radyosunu yeni açmışlar. Şu açmış anda abi. açma gafletinde bulunan bir saygıdeğer dinleyen vardır orada. Ee, Oytun Orgül'le beraberiz. Kendisi e, yurdumuzun yetiştirdiği güzide kameramanlardan burada bulunuyor olmasının sebebi ise yedi kıtanın beş tanesinde uluslararası pek çok meşhur BBC ve National Geographic gibi e, televizyon kuruluşuyla ve bağımsız belgesel ekipleriyle zor koşullarda böyle soğuk az önce eksi 25'ler falan diyordu mesela böyle koşullarda kameramanlık ve görüntü yönetmenliği yapmış maceralı bir yaşamı var 10 e, yıllık kariyerini bize şu anda özetliyor Aynen. ve bize, e, bize bir Türk vatandaşının uluslararası ortamda nasıl bir kameramanlık kariyeri yapacağından tutun da e, Şeyde maceralı ve doğanın sert koşullarında e, kendi malzemelerimizi nasıl evet. koruza varana kadar geniş bir yelpazede teknik bilgiler veriyor olacak. Lakin evet. şu anda bize Antarktika'dan bahsediyor. Parmak kaldırabilir miyim burada? E, buyurun evladım teşekkür ederim. Şimdi Oytun'cum bir teknik mevzulara girmişken hani bunu biraz da hissettirdim demin hani uçaktan falan bahsettim. Evet. Ben böyle hani alet elevat hakikaten çok seviyorum. Otomobiller işte gitarlar uçaklar vesaire falan derken. Şimdi çok farklı coğrafyalarda çok farklı e, iklimlerde çalıştığını e, evet. biliyoruz. Hani zaten burada olmanın sebeplerinden bir tanesi de bu. Eksi 20 gördüğümüz zaman havanın iyi olduğunu düşünüyorduk dedim biraz, biraz önceki anonsu Şimdi çok daha sıcak yerlere bizi götürecek olursan ee, ekipman farklılığını nasıl özetleyebilirsiniz? Zaten eksi 30'lara 40'lara giderken, artı 45'lere 50'lere giderken, hani ekipmanları nasıl seçiyorsun? Sürekli aynı aletleri aynı şekilde götürmüyorsunuz diye düşünüyorum. ya aslında temelde aynı aletler gidiyor tabii, ama tabii. farklı önlemler alınıyor. Evet, yani o önlem önlemlerden bahsedebileceğiz. Mesela zaten. E, en çabuk etkilenenler kameralar oluyor. Tabii. Ee, Özellikle dijital olduğu için değil tabii, mi? Tabii. De, kesinlikle. Hı -hı. E, hele daha eski tip kameralar, daha mekanik sistemin olduğu kasetli kameralar Hı -hı. daha çabuk etkileniyor. Ama günümüzdeki e, günümüzde yaygın olarak kullanılan olan kameralar neyse ki artık e, katı hali diske kaydettiği için hmm. mekanik Sol sistem... Denen, evet. Hmm. Mekanik sistemler çok az. Dolayısıyla bozulma ve soğuktan etkilenme veya sıcaktan etkilenme hmm. e, şansı daha az. E, ama yine de tabii ki e, kendimizi garanti altına almak için evet. e, çünkü Antarktika'da bir kamera tamircisi yok. Yani. Biz e, özel kutup koşulları için kılıflar hmm. aldık. İçlerine Aha. ısıtıcı bir takım tozlar e, aktive edildiğinde ısı yayan bir takım Hayır. tozlar vardır bilirsiniz. Onlardan koyduk ve bu şekilde kameraları <gülüyor> çalışır hale getirdik. Ama zaten hani e, çok da sorun çıkmadı. Yani bir süre sonra onları da kullanmamaya başladık ve bir şekilde e, adapte olan cihazlar. E, sonra susuyor yani yani şöyle söyleyeyim, en ciddi sorun, ekstrem ısı farklarında çalışmak e, e, e, çalışmanın e, ani ısı değişikliklerinden kaynaklanıyor. Hmm. Ya yani böyle yani bir şey çadır, müdahale vermeyince... çadırın içinden cem. Çadırın evet. içindesin. Çadırın, evet, tabii, tabii, çadırın içi artı 13 derece mesela. Evet. Dışarı çıkıyorsun. Eksi 10 derece ise eğer bundan bahsediyor. Tabii, evet. tabii, anladım, canım. Yani bu ısı farkı en büyük sorun. Ve bu olmazsa bir şekilde kameralar alışıyorlar bu duruma. İyi. Ve e, sonsuz çalışmışlardı. Çöllerde de kullandım kamera aynı zamanda. Çok çok evet. e, e, yüksek ısılarda güneşin altında da kullandım. Hı -hı. E, i̇şte eksi 30'u, eksi 35'i kullandım. Ve gerekli önlemi aldığınız zaman e, büyük bir çoğunun sorunsuz çalışırlar. Aa, bu arada şöyle bir şey ekleyeyim. E, göz ucuyla ben e, Twitter'a e, bakar oldum. Oytun okay. e, Bey çok teşekkürler. Yani e, hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz sayenizde e, şu anda radyo geografiklarının takipçi sayısı... E, Artıkçı artıyor. Bu, bu nasıl bir popülerite? Şimdi oh. söylemeyeyim kaç kişinin katılımı. Görgüsüzlük olur. <gülüyor> e, ama takip sayımız artmış. Bu arada e, şöyle sevindirici bir e, haber var. Kulaklarını çınlattığımız... Bir üstad daha var umuyoruz kendisini de buralarda konuk etme şansımız olur. E, Türkiye'ye ultra maraton kavramının gelmesini sağlamış ve... Özellikle macera yarışları konusunda uzmanlaşmış ki benim de dağcılık hocalarımdan biridir kendisi. Caner Odabaşıoğlu bizi takip etmeye başlamış. Şu anda dinliyormuş. Umuyoruz bir ultra maraton konulu bir programda. Kendisiyle de beraber olma şansımız olur. Peki Oytun Orgül. Şöyle bir şey yapar mısınız? Peki ben amatör bir kullanıcıyım. Amatör bir fotoğrafçıyım. Evet. Çok basit beni masrafa sokmadan yani böyle kutup koşullarındaki o falan aldırmadan bana. Şöyle kısaca. Pratik bilgiler verebilir misiniz? O makinemi gittim satın aldım kredi kartına 12 ay taksitle. Yani nasıl koruyacağım ben? Hı hı. Çölden, yağmurdan, e, kumlardan ya da aklıma gelmeyen ama makinama zarar verebilecek bir takım böyle koşullar var mı? Böyle bir hızlıca bize şöyle bir pratik ee, pratik bilgiler geçseniz. Tabii çok fazla hı. değişken var aslında. Nereye gideceğinize bağlı olarak değişen. Ee, en temelde bir takım özel silikon kılıflar var. Yani hı hı. fotoğraf makineleri için hı hı. üretilmiş. Onlardan çok temel bir koruma için almak. En azından darbelere ve ee, yağmura karşı bir önlem. Burada şöyle bir parantez açabilirim. Bunu iyi beyden getirmek durumunda kalıyorduk biz bugüne hmm. kadar. Ee, bir takım öyle kendi kendine getiren vatandaşlar ya da bazı insanlar evet, getirmiş hatırlıyordu. Evet, evet. Silikon armor ya da işte silikon kılıf yani silikon diye evet. aratırsanız bulabilirsiniz acaba yani iyi fikir o. Temel bir koruma sağlar ama yine de dikkat etmeniz gereken şey şu. Mesela e, kullanılmadığı zamanlarda direkt güneş ışığından ...korumak hı hı. E, güneşin alnında... ...çünkü e, bir de koyu renkli cihazlar... ...genelde yani bunlar evet. daha fazla ışığı... E, ...ısıyı tutuyorlar... E, ...bu olabilir, yağmurdan, kardan... ...olabildiğince korumak... E, yani en temelde bunlar yapılabilir ama genellikle bu tip cihazların başına kötü bir şey yolculuk esnasında geliyor yani <gülüyor> elinizde değilken yani geliyor. Dolayısıyla e, mümkünse bu işe uygun bir çantaya da kılıf Doğru, evet. yani e, gerekirse böyle e, abuk bir uçağın bagajına da verebileceğiniz güvenli bir, bir hard case var. O tip bir şey olabilir sert bir çanta Aynen. en önemlisi bu elinizdeyken yine en güvenli ya, yerde kimsin çünkü. Ya, bir olur, de şöyle yani. bir refleks geliştirmek lazım herhalde bu kameraman arkadaşlar da sıklıkla var. Ee, verdim aldım mutlaka kelimelerle birbirine söylüyorlar yani bir cihazı Tabii. elden ele geçirirken bir de e, mesela benden bazen çok haz etmem ama ya bir makineye bir bakayım mi derler bana da hani ben verirken ne yapayım hadi kırılmasınlar devirken mutlaka boynuna asarak e, hmm. veriyorum bir de hani masaların köşelerine falan herhalde bırakmamak <gülüyor> evet, evet. E, o, o sark, sark düşecekse zaten düşeceği yere bırak <gülüyor> <gülüyor> orada dursun yani evet, evet. A, pekala e, Ortun Bey e, teşekkür ediyoruz bu teknik ne yapalım Antarktika'dan bir şeyler kaldı mı başka? Yani aslında... Yani uzun hikaye Antarktika çok, ama çok... şunu bir anlatsanız. Evet. Ya bana öyle geliyor ki oraya kadar gittiniz bir ay harcadınız. O adam tepeden aşağı atlıyor. Evet. Ee, tek şansı var. Tabii Karayman'da. ki yani kesinlikle ya... en ufak bir hata. Ee, bütün ekspedisyonun çöpe gitmesi ne dolandırıcılık? <gülüyor> evet, Biz burada bazen Cem'le bir şey yapıyoruz. Ha, ha diyoruz geçiyoruz. nedir hani Yani canlayın, evet. manlayın ama. <gülüyor> tabii, tabii, orada. Yani Cem bak Antarktika'ya gitmişler. İşte bir milyon bilmem ne dolar harcamışlar. Kişi evet. başı 30 bin euro vermişler. Çok büyük Adamın biri 20 Şakası gün yok. tırmanıyor. Onu bekliyorsun aşağıda ve atlıyorum diyor. Atladığı anda adamı çekebiliyor evet. onlar. Burada, yani. burada bir küçük virgül ve e, akabinleri bir soru işareti gelecek. Oytuncuğum sen bu eleman bir buz tırmanışı yapıyor doğru değil mi? Duvar tırmanışı yani, evet, yapıyor duvar, yani. ama yani buzdan bir duvara tırmanıyor. Ee, yok hayır aslında buz, bir kısım buzul ama Hı -hı. asıl e, yer yer buzların olduğu, yer, buzuların duvarı, olduğu bir kaya yer duvar. duvar evet. Yani. Evet. Ee, bunu sen parkurun belli bir kısmına kadar mı takip ediyorsun? Evet yani çok başına kadar. Başına çıksın. kadar. Daha sonrası ciddi teknik tırmanışa girdiği Aynen. için başkaları eşlik etti. Eşlik ediyor onlara. E, atlayış anında da ben de aşağıdan, aşağıdan. E, bayağı tele lensle o atlayışı görüntüledim. Harika. Kaç metreden bu adam yaklaşık? E, bu, Hatırlıyor o, musun? O, Uyvetanlı verin. yaklaşık 3000 küsür metrelik bir daha. 3000 küsür metre. Evet. E, bizim bulunduğumuz irtifada tabii deniz seviyesi değil de biraz daha yüksek. Hı -hı. Ama yaklaşık olarak sanırım 1000, 1500 ya da 2000'e yakın bir e, iniş gerçekleştirdi. Hı -hı. En yüksek noktasından yaklaşık 1000 küsür metrelik bir Hı -hı. atlayış gerçekleştirdi. E, ve ben de kayıt düğmesine basmayı unutmadım ve çektim. Of, bir nevi sniper değil mi böyle? Onu orada Aa. bekliyorsun. Nasıl bir adrenalin? Sen de yaşıyorsun. Yani hiçbir bir adrenalin bence emin. Evet değil. evet yani bir sessizlik bekir rüzgar adam orada tabi tek başınızsınız. Tek, tek başınızsınız etrafta yok. Çok acayip bir kafaymış. Ee, ve orada bekliyorsunuz telsizden işte evet son 5 dakika son 3 dakika diye ee, haftalarınızı harcarmışsınız orada tekrar imkanı yok. İnanılmaz bir neyse stres, ki... inanılmaz bir e, sorumluluk altında. Evet. evet baş edebildim neyse. Aynen bu adam yalan atmıyor saygıdeğerden Aynen bu adam doğru söylüyor. Bu adam doğru söylüyor. Bu anlattığı şeyleri uydurmuyor. Niye bunları söylüyoruz? Yani zira az önce Cem uyardı beni. Ya dedi bu arkadaki ses Johnny Lang olmasın dedi evet, Body Guy'la. Guy, Guy çalarken evet, Midnight Train'deki diğer gitarları ve vokalleri Johnny Lang yapıyordu. Şimdi dinleyeceğiniz parçanın şöyle bir acayip e, önemi de vardır. Bu 90'lı yıllarda çok önemli bir gitarcıdır. Fakat şu anda dinleyeceğiniz kayıt bu e, hem gitar hem vokal bu çocuk 16 yaşındayken yapılmış bir kayıt ve hani blues gitarının dünyadaki e, hani yavaş yavaş da 1990'larda unutulmaya çünkü o Seattle akımıyla beraber falan unutulmaya yüz tutmuşken Johnny Lang ve Kenny Wayne Shepard isimli iki e, genç çocuk çıktı. Johnny Lang 16 yaşında bu kaydı yaptı. Kenny Wayne de 17 yaşında bir başka albüm çıkardı ve blues müziğine 21. yüzyılda taşınmasındaki mihenk taşları olarak müzik tarihinde yer ettiler çok büyük gitarcıdır. Bir ay sonra yeni albüm çıkacak. Benim canlı izlemeyi çok istediğim bir sanatçı kendisi. Bu da dünya müzik piyasasına merhaba dediği kayıt. 16 yaşındayken Wonderkid diyorlardı gitar dünyasında. Şimdi istersen dinleyin. Harika like çocuk. Mı? Harika çocuk evet. İşte saygıda değer dinleyen aldığı maaşı hak eden bir müzik <gülüyor> editörünün yorumuyla. Teşekkürler. Dinlediniz. Johnny Langdan Light geliyor? James Aroğlu gönderdi size. Ben de sadece şu, tu şu tuşa şu basıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Efendisiniz 94.5'te radyo coğrafikada Antarktika'nın buzullarında fotoğrafların peşinde en iyi karenin en iyi videonun peşinde neler yapıyoruz? Koşturup duruyoruz. Korkuyor muyuz? Korkmuyoruz. Hayır. <gülüyor> korkuyor olsak Hakikaten korkmuyor musun? Aa, yani tabii ki zaman zaman e, korktuğunuz adrenalin seviyenizin yükseldiği yanları oluyor ama. E, gerekli önlemleri alınca e, kendinizi de emniyette hissettiğiniz zaman e, her şeyi yaparsınız. Ya siz. cepte bir tutam korku bulundurmak sanki bana... Evet. Güvenlik... Sizi hayatta tutar. Evet. evet hayatta onu soracağım. tutar gibi geliyor. Peki bir... Aynen. Şimdi korku açılmışken mevzu hakikaten... Ups! Yani... Oyunun sonu dediğin hani biraz önceki uçağın inmesinde bir hatranı anlattın. Öyle Hı. galiba game over olduk dedin. Ona benzer bir hatıran daha var mı? Çünkü hakikaten çok ekstrem, Yani bu şarkılar çalarken anlattığın şeyler. Aman Allah'ın falan diye dinliyorum. Hani köpek balıklarının arasında yüzmeler vesaire gibi çöllerde e, günler geçirmeler. E, hani hakikaten o yolun sonuna geldik dediğin bir e, mevzu oldu mu hatırladığın? Yani ve yani e, belki anlatmak hatırlamak istemeyeceksin ama. Yo yo o kadar rahatsızlık duymayacağım. O, o kadar korkunç yok neyse Hı -hı. ki ama. Yine havacılıkla ilgili bir anı var. O, adam, hava... Adamın uçağı düşmüş işte daha, <gülüyor> daha da yani bir <gülüyor> şey yok arkadaş. Ee, paramotorla hava çekimleri de yapıyorum ben yani motorlu ha, paraşütle. Geliyor, tamam abi işte e, ha. E, orada hani e, acil inişler. Ne i̇şte diyorsun? şehirler arası otoyolda yapılan acil inişler of. falan bu tip şeyler var tabi birkaç tane. Ee, yani bir bildiğin Amerikan filmlerinde hani otoyol uçak tırmanı yani yaptın uçak yani de değil böyle neyi belirsiz bir, bir, bir şey var ama işte içindeki kişi oturuyor arkada pervane dönüyor ve motordan alerler çıkarken <gülüyor> bunlar e şehirler otoyola iniyor, ve kamyonlar, otobüsler geliyor şekilde. Kemerde çok bakır ne oluyor Evet ya da ne bileyim başka e, Pamir dağlarında işte Çin sınırında kaçak girişler falan böyle enteresan e, bir takım anlarım var tabi. Baba Cem Bey, bu... kamy, bir de bize marjinal bir şey söyle. Koçla tavşan tarayan tipler falan yine vardı yani evet. <gülüyor> ha, niye koçla tavşan? Yazık e, yani. Yani avlanmak amacıyla neyse vurulmadı tavşanlar. Ha ne? o yaşasın. Evet yani Tavşanı ki, buradan bir alıntı. E, tabi orada olunca o coğrafyada olunca insanlar mentalite ...kafa e, bambaşka tabii, evet. oluyor. İşte adam kane şu alıp işte akşam yemek için tavşan taramaya kalkıyor. Hmm. Sonra da işte e, dikenli telleri aşıp Çin'e geçtik falan böyle enteresan bazı Bit hikayeler. Bitmiyor hikayeler. Bence hmm. kitap yazısı ve o yazı, yazdığı kitabında okunası bir karakterle karşı karşıya Keşke <gülüyor> o kadar söylüyorum. kalemim kuvvetli olsaydı. <gülüyor> yani keşke belki bir gün gelir ha hani biz de okuruz. A, peki Oytun yani hani cepte bir tutam e, korkuyla beraber evet. bunları... Hani yapma konusunda herhalde şey yaptık bir tutam korku tutuyorsun cebinde. Tabii kesinlikle. Ee, ya peki 20 gün gel hadi Antarktika'ya şu anda gidelim desen cebime de yevmiyemi de koysan. <gülüyor> hani ben bir düşünüyorum. Yani çünkü neyi düşünüyorum bunun bir mental boyutu var. Tabii. Yani ufak bir çadırda o kadar fazla zaman geçiriyor olmak. Ki iş stresli yani kusura bakmayın beyler hadi tekrar çekiyoruz diyemeyeceğim bir iş evet. yani bu nasıl tutuyorsun yani ruhsal ve mental olarak kendini sağlam tutmanın yöntemine yani ya. birazdan gene parça arasından ben alıntılar yapayım Hı -hı. biz saygıdeğer dinleyen Oytun Orgül'ü de dağlardan tanışıyoruz dağcılıktan tanışıyoruz hani o anlamda dağcılığın bu tip şeylere katkısı olduğuna dair pek çok kişi hemfikir oluyor Hı -hı. keza evet. Oytun da e, belli şeyler bununla ilgili söyledi yani bu mental olarak insan kendini nasıl e, ayakta tutuyor böyle durumlarda e, olabildiğince önceden hazırlıkta olmak lazım yani mental olarak e, ben mesela işte e, hep gittiğim bütün çekim ekspedisyonlarını hep önceden aylar hatta yıl önceden haberim oluyordu hı hı. ve kendime ona göre hazırlayabiliyordum hem fiziksel hem mental olarak. Orada Jameson'u Bonst... hayatında görebileceğin en planlı en düzenli insanlardan. Tabii tabii, tabii onu soracaksın. Onu soracaksın. Yani her şeyinin yeri belli kutular ama uyanlar, öyle olmak lazım yani yoksa yani hakikaten. Planlı bir şey 14.00'da başlayacaksa bir program başlar falan. <gülüyor> o orkün böyle değil. Benim gibi 15.00 15.12'de gelmez mi? Yani. <gülüyor> Al Almanı söyleyin bu Zihninizi ona hazırlamak ve her zaman için için e, en iyisini umut edip en kötüsüne hazırlıklı olmak hmm. e, yapılabilecek tek şey. Çünkü hani ne ödüğü belirsiz bir yere gidiyorsunuz. Evet. Bir seyahat sonu belli değil. E, sizden beklenen bir şey var. Birileri bu işinize size para veriyor. Ve siz hani en ufak bir hataya e, neden olabilecek bir şey yapmamız gerekiyor. Bunun için de dağcılıktan da ve doğa sporlarından da edindiğim bir takım disiplinleri de kullandık evet. tabii. E, konsantrasyon, eee en olumsuz koşullarda bile bir çözüm üretebilme yeteneği Aha, ee, ki işte bence iyi. tecrübe böyle bir şey zaten. Evet. Yoksa hani benim yaptığım iş veya Sayın Aybudan yaptığı işi herkes eline bir cihaz verilirse yapar. Ama işte tecrübenin devreye girdiği nokta e, olumsuz bir durumların yaşandığı andır. Orada sizin tecrübeniz devreye girer. Hı hı. İşte bunda da dağcılık ve doğal sporlarının daha sonra işte evet. su altı sporlarının bana... ...katkısı... Ee, peki yani... ...oytum... ...bir konuşuyorsun... Ee, ...yamaç barıştığı... ...daha doğrusu paramotordan bahsediyorsun... Evet... Ee, ...pilot olarak değil ama işte... A, evet, evet. ...onlarca uçuşu yapmış biri olarak... ...ya hani tamam paramotoru sen uçmuyorsun ama... ...yani sonuçta kamerayı ayaklarım yere basıyorken kullanmak... Evet. ...ayrı bir iş... <gülüyor> bir helikopterde ya da paramotorda kullanmak bir kere farklı teknik şeyler gerekiyor. Evet. Keza senin gene radyo tanıtım fotoğrafında kullandığımız e, köpek balığı çekerken gibi bir şey evet, var. Yani aslında hani tabirimi mazur görürseniz böyle bir cevat Kellevari. var <gülüyor> hani havada karada ve e, evet. her denizde su altında <gülüyor> yani normalde bir kameraman bunların her biri için bir ömür harcıyor doğru değil mi o alanda uzmanlaşmak evet. için e, e, sen ise bunların her birinde performans sergileyebilecek hem teknik donanıma sahipsin evet. hem 10 yıl gibi bir sürede ki hani 30'lu yaşlarındaki bir insanın kariyeri için oldukça uzun Kesin, süre evet. o e, bunu da toparladın yani bu evet. mental ...dirençle bunun arasında bir bağlantı var mı? Muhakkak tabii. Ya sen su altı kameramanısın. Evet. Ee, yani ekstrem koşul kameramanı olarak o nedenle geçiyorsun o anlamda. Sen doğru mu anlıyorum? Ee, yani sıra dışı yerlerde bulunmayla ilgili tecrübelerin birikimi olduğu için hı hı. olabilir... E, su altıda e, 2007 yılından beri dalış yapıyorum. Ben başlama amacım da zaten su altında da elime bir kamera hmm. alabilmekti. Bu arada gene bir profesyonel hedef. E, yani evet, evet, çok... e, en başta bir takım öneriler sıralamıştı. Biliyorum alabilince. program dinledim yoldayken. E, yani adamın <gülüyor> da dalışa başlıyor olması da aslında böyle bir profesyonel hedefli olmuş. Evet. Peki hocam. O da bir süreç ama zaten yani 2007 ilme kamera almadım. 2011'e kadar daldım. Sırf dalış. Lülerce ondan dalış. sonra, ondan şey sonra evet hazırım dediğimde Hı. elime... E, Peki sayın kal. hocam bu mesele dönüyor, dolaşıyor gene tutkuya geliyor gibi geliyor bana. Yani bu sadece plan, konsantrasyon meselesi değil. Tutkulu bir biçimde bunları Şans yapabiliyor. da var biraz ee, ama. Yani, nasip diyebilir miyiz? <gülüyor> nasip yani? Nasipsiz dayak bile yenmezmiş derler. <gülüyor> ee, şimdi hocam o zaman ben size şu köpek balığının hikayesini soracağım. Yani tamam. çünkü o çok soru aldı. Evet Ger ben de aynı soruyu soracağım. Bu gerçek mi nedir? Bu köpek balığı Gerçekten. ne? Ne oluyor? <gülüyor> Photoshop mu ee, yok. yok ben de dedim Photoshop'ta <gülüyor> koyduk yani. Gerçek ve <gülüyor> hani <gülüyor> isteyen herkesin sahip olabileceği bir kare aslında çünkü Aha. o kadar da ekstrem bir durum yok orası. Şimdi Orada. ama yani siz böyle hemen hemen her şeyi açıklıyorsunuz <gülüyor> yani. yani Şuna şey bakın. Evet. Benim çok uzun yıllar umutsuz bir platonik aşkla kendisine bağlandığım bir ...kişiyi gönderiyorum şu anda size. Ve bu gene tutkuyla ilgili bir şey. This is Love desin bakalım benim eski aşkım PJ Harvey'i gönderiyorum sizlere. de toplanmıyorsan bizdensin. Biz genç Türkcelllere Domino's'ta büyük boy cazip pizzalar 34.90'ne 14 lira 99 kuruş. Domino's yaz 27.8'e yolla. Reklam. Nuvo TL kartla yapacağın 4 alışverişten biri bedava. Hadi hemen nuvo.com tereyağı tıkla. <Gülüyor> Son dakika Gold'da kırmızı bültenle aranan ürünler bulundu. 82 ekran LG Full HD LED televizyon sadece 999 lira. Gold hesaplı teknoloji. Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi Lavanta kolonyası. Son dakika Gold'da kırmızı bültenle aranan ürünler bulundu. Intel i5 işlemci Lenovo Notebook sadece 1399 lira. Gold. Hesaplı Teknoloji of 350 mağazada binlerce marka Mall of İstanbul'da Gurme lezzetler de Mall of Istanbul'da. Şehrin yeni sahnesi de Mall of Istanbul'da. Avrupa'nın en büyük kapalı eğlence parkı da Mall of Istanbul'da. En görkemlisi de, en eğlencelisi de, en renklisi de Artık İstanbul'un alışveriş merkezinde Mall of İstanbul açıldı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 Radyo Geografika'dan selamlar saygıdeğer dinleyen Oytun Orgül'le ekstrem çekimlerle ilgili sohbetimiz devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafına götürüyor bizi. Birazcık Antarktika'ya takılı kaldık çünkü çok ilginç şeyler anlattı ile ilgili ama şu anda ee, hu, tüylerimi diken diken eden köpek balığı hikayesiyle karşımıza geleceğiz. E, az sonra demiştik. Oytun Bey nedir o köpek balıklarıyla öyle suların içinde falan o şekilde hiç? Ha, bir de şöyle bir detay oldu değil mi? O kadar da korkunç değil canım gibi bir <gülüyor> anekdotlardan <gülüyor> yükseldim. Bu arada değillerken arkadan köpek balığı yüzerek geliyor <gülüyor> falan. Hani nasıl korkunç olmayabileceğinin sorusu benden gelmiş olsun. Tam olarak yani ah evladım sen ne yapıyorsun oralarda denilecek Değilecek bir hareketler. fotoğraf. Aynen öyle. Görmeyenler bir zahmet. Radyo Geografika yazsınlar Facebook'a. ...ya da Twitter'da bizi bulsunlar... ...bu haftanın tanıtım fotoğrafına baksınlar... ...biz Aynen. neden bahsediyoruz? Evet. Oytun Bey buyurun efendim. O fotoğrafın hikayesini alabilir miyiz Oytun'cum hakikaten? Evet Güzel köpek, bir köpek şey. balıklarıyla dalış yaptım... ...ve onları görüntüledim. Hı hı. Ee, tabii ki bunu bir e, denizde... yani okyanus ortamında yapmayı isterdim ama... Orası bir e, akvaryum aslında. Hmm. İstanbul'daki bir akvaryum. İstanbul'da yani. is evet. Isteyen... Şimdi bir şey diyeyim mi? Radyo geografika dinleyicisinin şöyle bir kaşları bir başarı bir şöyle bir, Böyle bir ya, sıkıntı... ne diyor bunlar? Sıkıntı falan şimdi. olmuştur akvaryum sıkıntı falan. oldu falan. burada evet. Tabii. Peki hocam buyurun devam edin. Ee... ama sabredin geliyor şans. <gülüyor> <gülüyor> ee, orada isteyen yani doluş sertifikası olan herkes girip işte köpek balıklarıyla dalış yapabiliyor aslında. Ee, o da oradan bir instanteneydi. Tabii ki gönlünizlerdeki okun söylediğiniz ortamında keşke e, yapsaydım ki bunu da yapacağım mutlaka. E, ben hani çok fazla isteyerek gitmedim. Demin o karşı yaptığınız nedenlerden ötürü e, ben hani gitmem gerektiği için gittim çünkü hı hı. orası e, bir Plato, bir ileride bir. Reklam ya da filmin su altı sahnesini çekebileceğiniz hazır bir pilot ortamı orası. Doğru aslında evet. Ve hani orada olup da orayı görmek için gittim. Hı hı. Yoksa e, bu tip akvaryumlara ve özellikle Yunus Parkları'na da karşı olan bir insanın... Bu konuda yapılan bir takım kampanyalar var. Uzun yıllarda devam ediyor ve yakın zamanda umarım sonuç alacağız. İnşallah. Ee, özellikle gösteri amaçlı hayvanların tutsak edilmesi hiç kabul edilebilir bir şey değil bence. Sürekli sirk, sirk de aynı şeyi söylüyorum ben. Evet. Sirk mevzusu. Hani hayvanat parkçısı belki bir yere kadar. Ona da e, o da yani yok. Yani o tartışılır ama hani, hani çoluk parkı, çocuk için mi balina evet. Ya şimdi Şöyle bir durum var Oytun Orgül. biz şu haberi yapmıştık hiç unutamadım hatta ilk programlarımızdan biri gideceksiniz. Evet, hani aynen. Ee, Yunanistan parlamentosu ki yani hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum bir sürede krizle boğuşan bir memleket Yunanistan ee, adamlar e, hani bizim memlekette her zaman dur şimdi sırası değil onun daha önemli meseleler var denir ya e, klasiktir hani spor sanat hatta insan hakları falan böyle güvenlikle ilgili meseleler konu olunca her zaman elin tersiyle edilir evet, bizim memlekette zamanı değildir hiçbir zaman. krizin ortasında adamlar ülkedeki ee, yani yunus gibi hayvanları kullanan akvaryumların ve hayvan parklarının kapatılmasıyla ilgili yasa çıkardılar ve Yunanistan'da evet. yasakladılar. Yani demek ki bir canlının yaşam hakkı o anda ülkede ne tür bir felaket yaşanıyor olursa olsun ekonomik ya da evet. doğal olarak ertelenemeye biliyormuş. Çünkü yaşam hakkından bahsediyoruz Tabii, aynen. Bunun Kesinlikle. bekleyeceği bir an yok. Yani yok. bir yaşama hakkından bahsediyoruz ve Aa, biz de her zaman radyo geografikada e, hani ne bileyim nehirleri kesip baraj yapıyoruz. Ve bu insan için bir lütuf ya da bizim için bir nimet ya hani o sular akan sular. Hı hı. Biz de her zaman şunu soruyoruz. Peki karıncaların içeceği su ya da kartalların ya da kirpilerin ya da kaplumbağaların ya da çiçeklerin içeceği suyun hakkının hesabını kim verecek diye biz de soruyoruz. Hı hı. Yani bu köpek balığı havuzu meselesini de böylece. Evet. Ee, size e, aktarmış oldu aynen. Peki, evet. yani. Peki o köpek balığı insana saldırmayan cins bir köpek balığı herhalde. E, yani zaten köpek balıklarının büyük çoğunluğu normal evet, şartlar evet. altında saldırmıyorlar. Hı hı. E tabii orada kontrollü bir ortamda olunca akvaryum ortamı zaten pek aç kaldıklarını sanmıyorum. Bence Dolayısıyla de. saldırmadan orada ben çekinmemi gerçekleştirdim. Güzel. Peki e, ya o zaman şey yapalım mı? Bir, e, biliyorsunuz nazar değdi konumuzda biraz sesi. Sesi kısık biraz dinlendirelim mi konuğumuzu? Tamam. Ne iş alacaksın? Ya, e, ya gene bence... diyorsun. Bence gene Rock efeme böyle yakışır, bize de yakışır şeyler <gülüyor> çalalım akşam men'e orada gidemiyoruz ama. <gülüyor> e, buyurun gene bizim küçüklüğümüzden bir şeyler gelsin. Aynen. Zizi Top seçtik. She's just killing me. Birileri sizin canınızı okuyorsa sesini birazcık açınız. Özellikle erkekler. <gülüyor> 94.5'teyiz. Radyo Geografika'da sevgili Oytun'la beraberiz. Biraz önce köpek balıkların arasında yüzüyorduk ama o kadar da tehlikeli değildir. Nasıl yani derken Merse anladık ki bir... Ee... İmitasyon aslında değil mi? Bir akvaryumun içerisinde. Evet. Peki yani. ama bir yandan da... Yani köpek gerçek ama... Hayır, hayır. Yani <gülüyor> yapılan e, eksperişim bir e, gerçek köp... Yani gerçek deniz içerisindeki aç kalmış köpek balıkların arasında yapılmış bir iş değil. Ama sen bunun da bir profesyonel olarak e, yakın zamanda bunu yapacaksın gibi gözüküyor. Peki madem profesyonelde bir dalgıç ve bir su altı kameramanı da olarak... Türkiye'nin su altı hayatı hakkında çok e, çeşitliliği bol... Üç tarafı denizlerle çevrili bir iç denize sahip aynı zamanda boğazlara sahip evet. bir güzel bir ülke, güzel bir coğrafyalarak. Peki ne düşünüyorsun Türkiye'nin sualtı coğrafyası hakkında gidişat nedir sence? Ee, dediğin gibi üç tarafı denizlerle çevrili hatta bir tane iç deniz var, hı hı, Boğazları ee, var. boğazlar var. Ee, ancak maalesef, maalesef, maalesef diyorum ee, giderek fakirleşen bir sualtı konusu var. Ee, tabii çok farklı nedenleri var bunun. Ama benim güzel. daha 2007 yılından beri dalıyorum. Bu işi onlarca yıldır yapan Hı -hı. abilerimizin çok daha tecrübeli insanların eminim Hı -hı. söyleyecekleri vardır. Ama benim 2007'den beri gözlemlediğim bir ilerek su altının çölleşmesi durumu var. Gerçekten. Artık kendimi elimde housing gibi ve kameram varken bir e, zıpkıncı gibi hissediyorum. Yani onlar da balık peşinden koşarlar. Ben de görüntüleyebilecek Hı -hı. bir canlı aramaktan ibaret oluyor Anladım. artık dalışlarım maalesef Hı -hı. öyle. Ağırlıklı hangi bölgelerde bunu en Tamamı, çok görürsün? Bütün memleketin dört bir tarafı. Tabii mı? tabii kesinlikle. Yani, maalesef öyle. Tabii ki yani umut verici çok ufak tefek gelişmeler var Marmara ile ilgili ama ben pek gelecek açısından e, çok umutlu değilim. Yani evet. tüm aslında dünya okyanusu ve için geçerli bu durum ama e, kendi bildiğim soru için konuşuyorum. Evet sağ e, Peki Türkiye'de hani en keyif aldığın, en böyle... Arka arkaya gitmekten haz ettiğin e, coğrafya hangisi dalış için söylüyorum? Yani birçok... E, Boğazları merak yaşayan. ediyorum biliyor musun ben? Boğazları <gülüyor> çok dalma <gülüyor> şansın oldu mu? Yok hayır olmadı. olmadı. Yani çok ciddi akıntılar olsun. olduğu evet. için pek Boğazlar dalışı müsait ki. Bir de Gevet İlgini tarafı yoğun olacak. Aha, ama sen hani ekstrem takıldığın için belki sen bunu yapmışsındır. Evet, o henüz değil ama yakında o da olacak. Değil mi? İlginç Biliyorsunuz olabilir. gelecek sene Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü. Evet 100. E, 100. yıl o. Ve... Bu, bu nedenle bir takım boğazlarda Batıkçıya, Çanakkabı bazı bir dalış olma ihtimali var. Aha. Ama kime sorarsanız sorun Türkiye'de dalış yapan herkesin tekrar tekrar gittiği ve gitmekten zevk aldığı, dalış yapmaktan Aha. zevk aldığı yer birçok insan için kaştır Antalya'nın kaş ilçesi Henüz bu flera yok olmasından belki de en az etkilenen Hı -hı. yerde orası. Anladım kaş. Ve su altı canlılık açısından yine en zengin yerlerden biri denilir. Ya Güzel. peki hobi dışında bir kameramanın su altında çekim e, yapıyor olduğu işler nelerdir? Yani ben düşünüyorum şimdi su altında e, belgesel dışında yaptığım bir üretim var mı? Yani, yani sana, sana müşterilerin su altında çekim talebeleri geldiğinde reklam mı istiyorlar? Reklamda olur, birçok artık mi? hani e, bizi filmlerde de su altı çok daha basit sahneler tabii, havuz ortamında falan halledilebilecek sahneler su altı çekimin yapılabilir. Ee, ama tabii hani benim her zaman için görüşümden geçen ve karada da asıl yoğunlukla yaptığım şey işte belgeseller. Hı hı. ve altına da bunu taşımak istiyorum. Şimdi kadar birkaç projenin su altı şeklinde hı hı. gerçekleştirdim ama daha uzun vadeli soaltı zenginliklerini gösterebilecek bir belgesel projesi yok ülkemizde şu an maalesef. Ee, çok az var ya bir iki tane var belki de. Ee, öyle bir projede yer almayı çok isterim soaltı. Belgesel izlenmeyi düşünüyor musun bizim memlekette? E, maalesef hani çok değil. Ee... Hani bize şey derlerdi okulda hatırlar mısın? <gülüyor> ne? <gülüyor> e, belgesel Türk izleyicisinin vicdanıdır. <gülüyor> hani mikrofonu doğrulttuğunuzda ne izliyorsun? Belgesel, ben belgesel evet, izliyorum evet. Ama, ama... ...yani işte... hani baktığım zaman... hani ...prime time'ın 5 saat süren... Tabii, <gülüyor> tabii, ...geçen tabii. haftanın tekrarı... ...bu haftanın bilmem nesillerle evet. dolu olması... Tabii. ...yani sen peki işin... E, ...mutfağında olan biri olarak... Hı -hı. ...yani yeterince belgesel... ...üretim yapabildiğimizi düşünüyor musun? Hayır memleket? kesinlikle hayır. Yani... Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da ciddi eksikler var. Ciddi talep eksikleri de var. Yani evet, bu insanların da buna... E, ...ilgi göstermesi böyle bir taleplerini e, söylemeleri gerekiyor ki bu içerikler üretilsin ve satılsın. Hı hı. Dünyalar aslında belgesel trendi biraz da reality show tarafına gibi. kaçmıyor mu baktığında şeye baktığında Evet, evet, evet. Hani evet. NatGeo'ya hani, baktığında şeye baktığında. Evet, ona hatta bir Discovery baktığında hı? ...infotainment... Evet, evet, da, ...yani böyle entertainment'da... ...information'ı birleştirdiği programlar... Evet. ...yani tabii ki bu çok tartışılabilir bir şey... ...ama yani tam belgesel tabirine de uymuyor açıkçası Uymuyorsun. onlar... ...bence, bence, Hı -hı. Uymuyorlar. Evet, bence de uymuyorlar... Ee, ...ama maalesef şu an ilgi gören... ...satan, düşünü adam Amerika'da üretiyor... ...İngiltere'de üretiyor, evet, buraya evet. bile satabiliyor... Aynen. ...bu içerikler... Doğru evet, ...satan içerik üretmeye biz de radyo geografik olarak... <gülüyor> ...devam ediyoruz saygıdeğer dinleyen... ...Oytun Orgül ile beraberiz... ...az sonra... Program kapanışımızda inanılmaz Aynen. maceralı hikayeleriyle bizimle beraber olacak. Bizden ayrılmıyorsunuz. Size böyle tam vahşi medya söylemi kullanarak şey yapayım. Bizden ayrılmıyorsunuz. Bu parçadan sonra Oytun Orgül bizimle beraber Cem Bey. Yalnız çalacak olan grubun ilginç bir hikayesi var. Rock Roll tarihine geçmiş bir e, grup. Çok da bilinen bir grup da değil. İstersen çok hızlı anlatayım program bitmeden ama hani bu e, şöyle bir biraz önce Oytun'da konuşurken hikayesi hepimizin hoşuna gitti. Benim hatırladığım kadarıyla anlatacağım. Kadro şöyle dinleyeceğiniz grup. Grubun ismi Traveling Wilburys. Kadroda Roy Orbison, Bob Dylan Gitarlarda Gary Moore ve yine diğer gitarlarda ve yani vokallerde Beatles'ın da gitarcılığını yapan George Harrison var. Bu kadro şöhretten sıkılan bir kadro sayın Ayburdak. <gülüyor> ve bir gün George Harrison'ın İngiltere'deki evinde stüdyosunda buluşuyorlar ve aslında kafa dinlemeye gitmişlerken hepsinin elinde gitar. Tabi müzisyen adamı tatile götürürsen yani yanına da gitar koyarsan yapacak bir şey yok. İlla velakin müzik yapılacak. Bir aylık tatilde bir albüm ortaya çıkartıyorlar ve çalması söylemesi çok keyifli oluyor. Ondan sonra aralarındaki cin fikirlerden bir tanesi diyor ki biz niye bunu sahnelemeliyim Amerika'da. Ama Şö şöhret olduğumuzu çaktırmadan. Çaktırmayalım. Evet şöhret olmuş bu no name isimler, yani The Traveling Wilburys. Amerika'nın küçük kasabalarında 5-6 konser veriyor. Mesela düşünün ki Arkansas'dasınız. Bir kasabadasınız ve o akşam kasabanıza Traveling Wilburys diye bir grup geliyor. Sizde yapacak başka iş yok. Perşembe akşamı. zaten ruhunuz kararmış ve gideyim hanımından çocuklarından gideyim. Hanımdan çocuklarla Traveling Wilburys'i bizim pub'da dinleyeyim diyorsunuz derken trotobüsü geliyor. İçeriden Gary Moore, Roy Orbison, George Harrison ve Bob Dylan inip yavaşça sahneye yürüyorlar. Ne mi çalıyorlar? Kendileri sözünden. Efendim 94.5 Saat başı yani geografika Sonu anlamına geliyor bugün 14.16 Aybudak Sarıoğlu her hafta olduğu gibi yine canlı yayında yine çok ilginç, renkli, gözünü daldan budaktan esirgemeyen bir karakterle beraberdik. İlginç adamlar buraya çok yakışıyor diyorum Kaan Arbı'da. Başka neler diyebiliriz? Dünyanın abuk sabuk yerlerine gidip <gülüyor> e, buz gibi da cayır cayır sıcak yerlerde çekim yapmış ve bunu... E... Dünyanın en prestijli yayın kurumlarına hizmet vererek yapmış Ortun Orgül ile beraberdik bugün. Aynen şekilde. Ortun Orgül e, ayağınıza sağlık. Yani Kesinlikle gururluluk çok sağoluz. Ben teşekkür ederim. Bize verdiniz saygıdeğer dinleyenlerimize verdiniz. Umuyoruz e, bizim ruhumuzda bir şeyler aydınlattınız ve bize yaratıcılık fikirleri verdiğiniz gibi e, bizi radyoları başında dinleyen e, saygıdeğer dinleyenlere de bunları yapmayı başarabilmişizdir. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok... Yani, Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Bir yerlere gidin gelin de gene tamam. bir program yapalım. Olur tamam <gülüyor> harika. Yani Aynen. Kuzey kutbuna gidin, Efendim Malistan'a tamam. gidin, Gobi Çölü'ne gidin, bir yerlere gidin. O hikayelerle bir program daha yapalım. Çok isterim. Efendim kapatalım mı ne yapalım? Yavaştan saat başı çünkü. Evet. Bu akşamki plandan ben bahsedeyim hani niçin bir türlü gelemedim. Bu akşam Aha. Ekşi Sözlüğü'n yaş günü partisi var orada ekşi bendin gitarlarını çalıyorum hani güzel de bir parti olacak sevgi oltunu bekliyoruz akşam çok isterim sevgi ceyinle beraber <gülüyor> inşallah <gülüyor> akşam oradayız gece 11 buçuktan sonra sahnedeyiz çok sert çalmayacağız ama çok dans ettirici şeyler çalacağız Hafif funky ee, hani 70'leryenler zaten Manover a Manover a gidebilirler onda bas sponsoruz biliyorsunuz Aha, o akşam bir orada bizi görebiliriz Aytan Ay orada olacak ha. ee, Hani bir yerlerdeyiz bu akşam İstanbul'un gece semalarındayız bir yerde karşılaşırsak müzikten konuşmaktan ya da sadece Merhabalaşmaktan mutlu oluruz sarıoğlu ben kapatıyoruz hoşça kalıyorsunuz Türkiye'nin bircik Doğa ve Macera Kültür programı Türkiye'nin tek rak Radyosu'nda bu haftada sona arıyor. Oytun Orgül teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için saygı yardımlayan size bir klasikle veda diyoruz. Youtube'dan Dizire dinleyin, bizi unutmayın, hep hatırlayın diye. Saygılar Radyo hoşça Hoşçakalın.